Ee, hocam, 3 ortak arkadaş birlikte iş yapabilmek için e, iş makinası almışlar. E, bu 3 arkadaş da kendi paylarına düşen miktarı kar olarak hepsi aralarında eşit bir şekilde dağıtılıyormuş. Yalnız hocam bu arkadaşlardan bir tanesi e, bu işe başlamadan önce faizle yani bir kredi çekip, bu işe o şekilde ortak olmuş. Daha sonradan soruyu soran kardeşimiz de şöyle soruyor. E, kazancından herkes hissesi dahilinde para alıyor. Bunun kazancı caiz midir diye soruyor. Evet e, yani Pardon bilerek faizli, faizli para çeken hı hı. bir kardeşimizle ortak olmamak lazım. Ancak bundan gelir elde ettiniz. Daha önce de hiç bilmiyordunuz. Hı hı. Bu takdirde kazandığınız şeyi e, anlaşmanız gereği eşit oranda paylaşmanızda dinen bir sakınca olmaz. Yani hele hele haberiniz yoktu parayı nereden getirdi ne yaptı onu hiç bilmiyordunuz. E, ortaklık kuruldu kar edildi problem olmaz. Problem kimdedir? Eğer e, olağanüstü bir durum olmaksızın kredi çekmişse o kardeşim... Vebali ona ait olur. Siz ticaretinize devam edersiniz. O kardeşimizin borcunu bir an evvel ödemesi için de eğer yapabiliyorsanız o kardeşimize destek olup faizli o işlemden kurtarmaya çalışınız.